Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız günün ve güncenin edebiyatında ben Seval Şahin bugün konuğumuz Aynur Koçak merhaba hocam hoş geldiniz merhabalar merhabalar Seval Hanım ee, hoca Yıldızlık Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor ee, kendisiyle bugün Yunus Emre'yi konuşacağız Bildiğiniz gibi 2021 yılı UNICEF tarafından e, Yunus Emre yılı ilan edilmişti. E, biz de bunu bir vesile e, bilerek işte bu zamansız e, ozanı ya da ozanları, onu da konuştuk Yunus Emre'yi konuşmak için bir vesile olsun istedik. E, Hocam siz uzun yıllardır Yunus Emre ile ilgileniyorsunuz. Hatta bir kitap yazma niyetiniz de var biliyorum. Evet evet şu anda uğraşıyoruz onunla. Evet, da. Evet. Evet, onunla da uğraşıyorsunuz. Ee, hocam Yunus Emre e, yani halk edebiyatında genelde bu halk şairleri, ozanları birden çok da olabiliyor. Bu sanırım mahlası devralmalarıyla da kaynaklı olabiliyor. Yunus Emre tek midir? <gülüyor> ee, Yunus Emre tek değil ama bizim e, bazı ilahiler daha sonraki aşık Yunus ait bu. Ama bizim asıl Yunus de 13. yüzyılda e, tasavvufla uğraşmış. E, gerçekten o Selçuklu'nun e, kargaşa dönemlerinde, e, Anadolu'nun o bunalımlı dönemlerinde e, insanların e, ruhlarına e, sevgi tohumları aşılamış. Ve o günden bugüne hiç eksilmeden e, hali hazırda da e, sokağa çıktığımızda Herkesin tanıdığı aydınından e, köylüsüne, e, kasabalısına, simitçisinden şoförüne herkesin tanıdığı çok büyük bir e, bilge e, sanatçımız diyebilirim Yunus'u. Yunus, ee, Yunus e, bizim halk edebiyatı e, alanında e, Yunus Emre'yi ele alıyoruz ama bana göre e, bütün edebiyat, Türk edebiyatı denince... Bizim klasiğimiz nedir? Dendiğinde klasimiz Yunus Emre'dir diyebiliriz. Çağlar geçse de hiç eksilmeden e, Türk insanının e, her dahilin yanı başında duran e, bir, bir sanatçımız. E, Hocam peki Yunus Emre'dir. Önemli... Hocam peki Yunus Emre'nin e, hiç böyle bir yazılı bir divan ya da bir eser kalmış mı kendisinden geriye evet. bu? Yoksa hepsi sözlü geleneğin evet. ürünü mü? Şimdi sözlü gelenekte e, bizim büyük sanatçılarımız var. Karacaoğlan var, Pir Sultan var, Yunus Emre var. Bunların üçü özellikle gelenek e, yaratmışlar. E, kendilerinden sonrakilere e, mesela Karacaoğlan doğayı e, şiire taşımış. Pir Sultan o dönemin acılarını, isyanlarını taşımış, başkaldırı sembolü olarak geçmiş. Yunus da sevgi sembolü, insanlık, insan sevgisi, gönülleri ferahlatan bir sanatçı, bilge sanatçımız. Şimdi Yunus Karacoğlan ve Pir Sultan'ın elimizde derli toplu bir yazma, e, kitabı, yusası yok. Sözlü gelenekte yaşamış e, ve yine bir sultanlar var, karacı olanlar var. Her yüzyılda, çeşitli yüzyıllarda karşımıza çıkan karaca olan, Masla, mahlaslı şiirler var. E, ancak Yunus Emre'nin e, yaşamından bir yüzyıl sonra, yüzyıl sonra e, kayda geçirilmiş şiirlerini toplayan bir divanı var. Dolayısıyla e, Yunus'tan bize kalan diğer e, halk sanatçılarına göre halk şairlerine göre Yunus'un ayrı bir özelliği var. Yunus'u zaten halk, divan, tasavvuf diye ayıramayız. Hepsini içeren e, bir yapısı var. Çünkü şiiri, şiirlerinde aruz ölçüsü var. Yani Yunus'u divan şairi de, tasavvuf sanatçısı da, efendi halk şairi de e, olarak belirtmemiz mümkün. Yunus'un divanı bize yazılı bir eser, temel eser olarak karşımıza çıkıyor. Sonra divanları var. Ee, onun dışında Yunus'tan söz eden e, yazılı kaynaklarımız var. Yani Yunus sadece sözlü kültürün değil. Sözlü kültürü her daim yaşamış. Ama Yunus'u e, kayıtlara geçiren belgeler var. Yani Yunus'un e, yazılı kaynaktan da bize ulaşan bildikleri var. Ee, hocam i̇lk bir... Yunus'tan söz ediyorum. Ha, evet, ilk Yunus. Hocam peki bu ilk Yunus'taki ilk Yunus hakkında yazılı kaynaklardan bilgi edindiğimizi söylediniz. Bu yazılı kaynaklar neler söylüyor bize onun hakkında? Yani hayatıyla ilgili bilgilerimiz var mı? Neler öğrenebiliyoruz buralardan? Ah, hayatıyla ilgili çok bir bilgi yok. Ancak Yunus'un bugün bizim bildiğimiz mekabeleri var. Yani Yunus tahtlık gemiye nasıl şey olmuş, Nasıl odun taşımış? Onun hayatıyla ilgili az çok yaşadığı bölge tahmin edilebilen bölgeyle ilgili e, çok küçük detaylı menkıbeler var. E, Yunus'la ilgili tarihi net bir bilgi yok. Ancak Yunus'la ilgili tarihi bilgi bu divanın sonunda, Rüsalet-i Musi'nin e, e, mesnevisinin sonunda bir tarih var. Oradan çıkarılıyor işte tarih 700 yıl şuydu buydu diye. Yani Yunus'un yaklaşık işte 13. yüzyılda yaşadığı tasavvur ediliyor ama divan elimize işte 14. yüzyılın 15. yüzyılın kayıtlarında artık Yunus geçiyor. 15. yüzyıldaki bu evliya menkabeleri arasında Yunus'un da menkabeleri anlatılmaya başlanıyor. Ama bütün bunlar sözlü kültürden alınmış menkabeler. Sözlü kültürde anlatılanları o dönemin e, tasavvuf erbabı. E, menkabelerinden söz eden kaynaklara yazılar yazmışlar. Peki hocam bu divan şu anda e, ulaşılabilir durumda mı? Yani dinleyicilerimiz tabii, tabii, tabii. okuyabilirler tabii, mi? İlk divanı Fatih Divanı ve Abdübati Dörtpınarlı'nın da e, üzerinde çalıştığı divan. E, son olarak da e, bir doktora tezi yapıldı Yunus Ender'le ilgili. Orada çeşitli divanlar karşılaştırılarak şiirleri mukayeseli olarak basıldı bir doktora etkisi, emrikanlı kula. Ee, ancak virüsün şiirlerine baktığımızda e, çok sade şiirleri, halkın bildiği şiirlerin yanı sıra çok e, o dönemin e, tasavvuf dilini de içeren e, oldukça e, yani halkın anlayamayacağı ölçüde şiirleri de var. Yalnız Yunus için çok önemli, söyleyebileceğimiz en önemli şey Anadolu'da Türkçe dilinin kurucusu. Yani e, o dönem mesela e, Mevlana Farsça, Hacı Bettaş Bili, Arapça eserler verirken Yunus e, sade dilde. Mesela guğuş e, Can derken Mevlana Yunus'un sen de can kulağı demiş. Ve, Bizim Türkçemizde genellikle bizde akrabalık kelimeleri, savaşla ilgili kelimeler doğumluktayken tasavvuf gibi soyut bir dünyanın öğretinin dilini Yunus Türkçe anlatmaya çalışıyor. Bu çok zor yani somut ifadelerde soyut dili anlatıyor ki bu gerçekten çok büyük bir e, başarı. Sonrakiler kolay. Oldu. İlk yapan Yunus olduğu için. E, onunki çok büyük bir başarı. Evet hocam bir ara verelim isterseniz. Ne çalalım bugün dinleyicilerimiz için? E, bugün Home, Tour, Tour, bir parça çalalım. E, arzu edersiniz. Peki. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin, hocamız Aynur Koçak'la birlikte bugün Yunus Emre'yi konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında Türk e, kültür geleneğinden, e, Yunus'tan ve başka Yunus'lardan, e, Yunus Emre e, divanlarından ve Yunus Emre'nin Anadolu'da Türk şiir dininin e, kurucusu olmasından bahsettik. Hocam biraz buradan devam edelim istiyorum ben. Çünkü siz de ilk kısımda söylediniz. Yani tasavvuf lugatını Türkçe söylemek yani şiiri yani Türkçe söylemek. Yine ben sizden e, duymuştum. Yunusça söylemek gibi bir şey de evet. var evet. sanırım. Değil mi? Bu Yunusça söylemek bu e, Anadolu'daki e, Türkçe ile ilgili bir şey mi? Evet. Ee, Yunus'un şiirine baktığımızda içtenlik, samimiyet, e, saflık bu çok etkili bir ben vardır benden içeri yani e, şimdi çok e, şey yapmayacağım ama mesela biz sevdik aşık olduk sevildik maşuk olduk herden beni doğarız bizden kim usanırsız bakar mısınız yani Türkçe kelimeler hepsiyle e, bize Yunus e, hak bir dönül verdi bana ha demeden hayran olur Birden de şadi olur, çok şey delir, bir şey Birden gelir bir yan olur. Böyle e, bir de şunu mutlaka söylemem lazım. Yunus insanı anlatır. Acılarıyla, kederiyle, yalnızlığıyla, üzüntüsüyle. Yani Yunus'taki bütün şiirler bir coşkun hali anlatmaz. Yunus e, gerçekten hepimizin insanlık dramını anlatır. Toplumun hikayesi vardır Yunus'ta yapayalnızdır, çaresizdir. Zaten o gün inşaatları içerisinde zor bir hayat vardır. Bunlar da vardır. Ve bunları çok samimi anladım. E, samimi ve içtenliği onu çok e, üst seviyeye taşımıştır ama bir de benim özellikle söylemek istediğim Yunus'la ilgili e, Yunus gerçekten e, doğru deneyimde yaşamıştır. Yani e, her şeyi bir bütün olarak görmüştür. Ayrı gayri yoktur. Yani e, ne diyor mesela? Yoldaş olsa gidelim diyor. Hala denilen e, cümle aleme e, her şeye bir bütün olarak bakmış. E, zaman, mekan etmesi e, sadece e, sade e, içten tabii ki oraya bağlarız. İyi Bu konuda özellikle bir tek istediğim bir husus var. E, psikolojide böyle ekoller vardır işte e, e, psikolojik rahatsızlıkları olanlarla, normal insanlarla ilgilenenler, bir de gerçekten durup deneyim yaşayan, insanları ele alan ekoller, Yunus bence burada incelenmeli. E, bu şekilde şiirleri analiz edilirse, e, Yunus'un e, çok öte, e, insanüstü e, bizim peygamberlere, evliyalara, ee, biçtiğimiz bir e, şeyde e, durmakta, rafta durmakta Yunus. Bu anlamda e, çok çalışma yapıldığını düşünmüyorum ama Yunus'un tekrar tekrar gözden geçirilmesi lazım. Ee, Yunus e, gerçekten herkesin derdi şeyine, teline dokunan bir e, sesi edası vardır. Evet. Bu ancak divanı çok iyi okunursa o zaman anlaşılabilir. Ama ben şunu da söyleyeyim maalesef yeteri, yeteri kadar Yunus'u bilemiyoruz. Yani ben şunu diyorum Yunus gelseydi bize çok kızardı. Ee, bizim onu yanlış yere oturttuğumuzdan dolayı. Hatta ben aralarda hocalara da söylerim arkadaşlarıma da, Topayla kovalardı bizi. Biz onu çok dar bir yere oturtuyoruz. Öyle değil. O, ee, o, evet. Gönül ustasını e, çok daha derinlerde aramalıyız e, meselesini. Mesela hocam şey var. Bugün yani evet. İranlılarla tanıştığımızda biliyorsunuz hafızdan ezbere şiirler okuyorlar. Evet, yani evet, hepsinin evet, evet. e, evet. şey var. Ezber. Mesela Türkiye'de böyle bir şey yok. Yani bu kadar hani herkesin bildiği, herkesi kucaklayan bir şairden ezbere dizeler bilmiyorum Türkiye'deki yok. herkesin kafasında ben... Çok az bildiğimiz birkaç ilaç dışında hiç yok. Döndürüp döndürüp onları söylüyoruz. Aslında o kadar güzel e, dizeleri var. Burada hepimiz suçluyuz bizler de Aydın'da. E, 1918'de ancak Türk Aydın'ı Yunus'u tanıyor. Köprülü ile beraber. Ama çok ileri gittiğimizi düşünmüyorum. Şimdi bana soruyorlar hangi Yunus Şiir, şiir kitabını önerirsiniz diye. Şimdi ee, en son hazırlanan doktora tezini söylediğinde o bir doktora tezi. Yani e, halkın istifade edebileceği, e, ulaşabileceği e, bir eser değil. Yani Yunus'tan Gündez'de hala çok tamamlanmış değil. Yani Yunus'taki aşamaları gösteren, vardığı doruk deneyimi, doruk noktasını gösteren şiirleri ve gerçekten herkese hitap edecek şiirleri oluşturulmuş şiirlerinden oluşturulmuş maalesef bir kaynağımız yok kadar az diyebilirim. Evet yani Shakespeare, Hafız, nasıl Dante nasıl sunuluyor? Dostoyevski, Dostoyev' büyük yazarlar, sanatçılar eee biz bunu yeter kadar maalesef eee bu yıl çok tören yapıldı. Yunusla ilgili çok şey anlatıldı ama hepsi birbirinin tekrarı bence. Yani Yunus'la ilgili e, daha özel şeyler yapılmalı diye düşünüyorum. Evet belki benim anlamda. Dediğiniz gibi belki de Yunusu öğretmeye yönelik şeyler yapılmalıydı. Gençlere, evet. çocuklara ulaştıracak. Yani sadece bilimsel toplantılar değil, daha böyle Hayır. pratiğin de olduğu, değil mi? Belki Yunusu tanıtacak, Yunusu sevdirecek Birden çok kuşağın, Yunus'la tanışmasını. Abi, ilkokuldan okuldan, eğitim kurumlarına biz e, üniversitedeki kaç öğrencimize Yunus şiirlerini ezberdetebiliyoruz veya biliyolar, okuyorlar. E, merak eden insanımız var. Bugün tanıştığım bir bana soruyordu. E, Yunus kitabı istiyorum. Hangi kitabı alayım? Gerçekten e, tavsiye edeceğim. Akademik boyuttaki kitap değil. E, şeye seslenecek. Herkese Göre ee, Yunus'un e, Yunus ulaşabileceği bir sep olmalı, kaynak olmalı diye düşünüyorum. Evet, bu da gerçekten e, büyük bir e, ne diyelim eksiklik ve hala e, bütün böyle ne diyelim klasikleşmiş e, şairlerimiz, edebiyatçılarımız için bunların hakkındaki eksiklikleri konuşmak çok üzücü. Yani gerçekten çok üzücü ve bunlara yöne. Ben de utanıyorum bunları söylerken. Yani ben Yunus çalışıyorum, e hocam niye yapmadığını isteyeceksiniz? Evet, haklısınız. Yani herkes haklı, herkes, e, hepimiz de kabahat. İşte yıl ilan edildi bu yıl, işte Aralık ayı bitiyor, Yunus'u rafa kaldıracağız. Ne yapıldı? Onu bilmiyorum. Yani evet. bu ayıp bana daha ait. <gülüyor> yani... Hiç öyle düşünmeyelim bence hocam. Sonuçta belki hem sizin bundan sonraki çalışmalarınız hem de belki bu yıl 2021 yılı boyunca yapılan bütün etkinlikler Yunus hakkında yeniden düşünmek için bir ilham da vermiştir. Bunu da ümit edelim diyelim. Hocam çok teşekkürler programımızın ben sonuna geldik Sizin bitirirken eklemek istediğiniz şeyler var mı? Ee, Yunus'dan bir şey söylemek isterim, Eğer ee, o da bunu isterdi. Sen sana ne sanırsam, ayrıya da anısam, dört kitabın manası budur eğer varsa. Yani e, kendimize ne düşünürsak, e, Yunus'un yine bir sizesiyle bitireyim. Kuru e, yaş olduk, ayak dik baş olduk, kanatlandık, kuş olduk uçluk eylemi diyor ya buna sebebiyle 60 bu dönüş içinde ben teşekkür ediyorum sizlere. Rica ederiz. Ee, hoşça kalın, görüşmek üzere. Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.